Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, pandeminin ilk günlerinde hava kirliliğinin azaldığı doğadaki insan kaynaklı tahribatın en azı düştüğü haberleri manşetlerdeki yerini almış, uzun süre konuşulmuştu. Tüm bu haberler büyük bir yanılgıya neden oldu. Sanki kirliliğin ana nedenleriyle mücadele etmeden kirlilik sonlanırmış gibi. Ne var ki pandeminin bir yılını geride bırakırken gelen hava kirliliği verileri maalesef böyle olmadığını ortaya koydu. 1-11 Mart tarihleri arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Türkiye'deki hava kirliliği seviyesi alarm verecek. İstanbul'dan Şırnağ, İzmir'den Maraş'a, Bursa'dan Zonguldak'a Türkiye'nin 41 noktasında 1-11 Mart arasında yani 11 gün içerisinde her yerde dört günlük kirlilik seviyesi olması gereken günlük sınır değerlerinin üzerindeydi. Greenpeace Akdeniz pandemiden sonra da maske takmak istemiyorsak, hava kirliliğine karşı acil önlemler alınması gerektiğini belirtti. Greenpeace Akdeniz'den Gökhan Ersoy erişilebilen ölçüm sonuçlarına göre partikül madde kirliliğinin ülkenin dört bir yanında endişe verici boyutlarda yükseldiğinin altını çizdi. Ersoy bu konuda hava kirliliği ölçümlerinden bahsederken kirliliğin neden olan temel partikül maddeler PM10 ve PM2.5. Türkiye'de PM10 ölçümleri görece daha yaygın bir şekilde yapılıyor ve bu konuda ...belirlenmiş bir limit değer de var. Ne yazık ki sonuçlara baktığımızda bu değerlerin sıklıkla aşıldığını... ...fakat buna karşın önlem alınmadığı görülüyor. Diğer yandan PM10'dan çok daha küçük ve insan sağlığı için büyük tehditler barındıran... ...PM2.5 için ölçümler çok çok sınırlı ve belirlenmiş bir limit değer de yok. Buna rağmen sınırlı sayıdaki PM2.5 ölçüm istasyonları... ...Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği günlük limit değerlerin üstünde kirlilik yoğunlukları gösteriyor... Hava kirliliğinin bu derecede yüksek olduğu şehirlerde hızla partikül madde kirliliğine karşı harekete geçilmesi gerekiyor. Kömürlü termik santraller dışında trafik yoğunluğu konusunda da yerel yöneticilerin üzerlerine düşeni yapmaları ve kararlı adımlarla toplu taşıma ve bisiklet kullanımının artması üzerine çalışmaları gerekiyor. Eğer pandemiden sonra da maske takmak istemiyorsak kaybedecek zamanımız yok diyor Gökhan Ersoy. Greenpeace'in yanında Bursa'ya temiz hava girişiminden Burak Kamış ve Pınar Vatansever de hava kirliliğiyle mücadelede yerel hareketlerin önemine dikkat çekerek öğrendik ki kömür ve egzoz dumanı da en az sanayi kadar havamızı kirletiyor. Hava ölçüm istasyonlarının bazı günler kapatıldığını biliyoruz. Bu istasyonların her gün çalışması lazım ki ne soluduğumuzu bilelim. PM 2.5'in limitinin de belirlenmesi ve ölçümlerin Düzenli yapılmasını istiyoruz demiş gençler. Geçen hafta 11 Mart'ta nükleer karşıtı platform yani NKP Fukushima nükleer santral kazasının 10. yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Ve nükleer santrallerin neden olduğu faciaları hatırlattı. Hükümeti sorumluluğa davet etti. Halk sağlığı başta olmak üzere. Canlılara, doğaya vereceği zararların telafisinin mümkün olmayacağı, tüm canlıların maruz kalacağı felaketler karşısında nükleer enerji komisyonu kurulması talep edildi. İtalya'ya ekoloji bakanı Roberto Cingolani, İtalya'nın önümüzdeki 5 yıl içinde enerji geçişi için 80 milyar euroluk Avrupa Birliği fonunu kullandıktan sonra 2030 itibariyle emisyonlarını yaklaşık %60 azaltmayı planladığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri iklim elçisi John Kerry ile çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde Chingolani emisyon azaltım planını büyük bir gelişme olarak nitelendirdi. Aralık ayında AB liderleri net sera gazı emisyonlarını 2030 itibariyle 1990 seviyesine göre %55 azaltarak mevcut %40 hedefini önemli ölçüde arttırmayı kabul etti. Başbakan Mario Draghi Ülkenin yeşil gündeminden sorumlu yeni bir enerji geçiş bakanlığı oluşturarak iklim değişikliğinin planlarının merkeze konduğunu söyledi. Çingolani Kerry'e 2050 yılına kadar karbonsuzlaştırmayı hızlandırmak için ülkeye 40 gigawatt saatlik yenilenebilir enerji kurmayı planlıyoruz dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Suriye ve Irak kaynaklı Toz taşınımının beklendiği ve özellikle Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinde hava kalitesi ve görüş mesafesinin düşeceği söylendi. Yağmur alan yerlerde yağmur çamur gibi de akabilir. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Abdurrahim Şanyit toz fırtınasının yağmur yağan yerlerde kirliliğe neden olması dışında Ciddi sağlık sorunlara da sebebiyet verebileceğine dikkat çekti vatandaşlara. Yağmurdan sonra açık hava bile olsa en az 1-2 gün evde kalmaları tavsiyesinde bulundu. İşte bu da bu partikül madde dediğimiz şeylerin solunmasıyla oluşan konu. Hava kirliliği yani aynen kömürden ve egzozdan geldiği gibi. Yeşil Düşünce Derneği'nin Yeşil Avrupa Vakfı ile yürüttüğü yeşil politikalar için cinsiyet çalışmaları kapsamında yeşil politika alanlarında feminist bir bakış açısıyla çeşitli buluşmalar düzenleyerek ağ oluşturma çalışmaları yapmayı ve politika önerileri geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda ilk etkinlikleri 17 Mart 2021, çarşamba saat 15'te yani 3'te enerji, demokrasi ve cinsiyet eşitliği konu başlığı üzerine olacak. Evet, Yeşil Düşünce Derneği'nin Yeşil Avrupa Vakfı ile yürüttüğü yeşil politikalar için,